Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Uydunoğlu Hocam ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. -açıkradyo Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. ...bugünkü programımızın destekçisi Oğuz Uner'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. İyi dilerim, merhaba. Sağ olun, bir aylık aradan sonra gene bir aradayız. Evet. Ee, bugün ne konuşacağız hocam? Neler ee, oldu, bitti bu bir ay içinde? Birkaç konu var ee, ele alabileceğimiz. Ee, geçen ay bu duvar göçmelerinden... Söz Bahsetmiştik. Etmiştik. Evet. Arguniyum Bey'le birlikte hatırlayacaksınız. Evet. Bu arada sanıyorum 14-15 Mayıs gibi yani iki hafta kadar önce bir büyük duvar daha göçtü. göçtü. Bu 12 metre yüksekliğinde. Evet. Ve maalesef bir vatandaşımız da hayatını kaybetti. Altında kaldı. Maalesef. Yani çok acı verici bir şey. Bu bütün ayrıntısını bilmiyorum ama yani bu da. Çok tipik bir e, vurdum duymazlık, iş, iş bilmezlik ne diyelim yani her türlü e, başı bozukluğun bize özgü sistemsizliğin bir şeyi. Yani, bariz örneklerinden, bariz örneklerinden ama. biri. Ama tabi can kaybında da yol açması ve suçsuz bir vatandaşın oradan tesadüfen geçmekten başka bir Suçu olmayan bir vatandaşın evet. da hayatını kaybetmesi çok tabii acı verici bir şey. Yani bu bu ama bu olaylar dikkat ederseniz iki gün haber oluyor, ondan sonra unutuluyor. Bu duvar niye göçtü? Ne oldu? Bundan sonra böyle olayların olmaması için ne yapmak lazım? Bu Başka duvarlar var mı? Bu durum olmaz, olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Yani bakın bu duvar. 12 metre yüksekliğinde. 12 metre yüksekliğinde duvar aslında çok önemli bir yapı Düşünün Dört katlı bir yapı bu. Tabii. Dört katlı bir bina yüksekliğinde. Binanın duvar cephesi gibi. Ve altından hemen yol geçiyor. Yani çok enteresan böyle tam bir dik yavr gibi bir şey yani. Ee, e bunun e, benim yani gayri resmi olarak doğru ne kadar doğru ne kadar yanlış... ...tam e, doğrulayacak... ...imkanım yok ama... ...büyük ölçüde dizayn hatasından... ...hani tasarım hatasından... ...ve yapım hatasından... ...bu çökmenin meydana geldiği anlaşılıyor. Başka türlü de olması evet. mümkün değil... ...hocam ve yani... yani basit, ...bu duvar basit bir şeydir... ...yani bunun arkasında toprak var... ...toprağı tutacaksınız... Evet. E, ...toprağı koşullarını... ...değiştirmeyeceksiniz... ...geçen ayki programda da özellikle... ...Argun Bey ile birlikte özellikle üstünde durduğumuzu hatırlıyorum arkasındaki suyu mutlaka tahliye edeceksiniz direne edeceksiniz çünkü su hem orada bir ilave yük etkisi yaratır ama onun dışında e, arkadaki toprak yani dolgu toprağın dolgu zeminin yumuşamasını e, sonucunu kazanır olduğu için o oradaki itkiyi zemin itkisini arttırır ...burada da öyle, öyle durumların olduğu söz konusu... Onun, ...öyle olduğu da hemen hemen biliniyor... Ee, ...yani aslında atla deve bir şey değil... ...aslında 12 metrelik duvar yapmak büyük bir cür işi... ...bu çünkü yani oradaki parametrelerin, zemin parametrelerinin... ...olumsuz değerleri olabileceğin de varsayıp bir hesap yapsanız o duvar yıkılır zaten... ...evet... Yani belli ki limit değerlerle çalışılmış. Olumsuz ihtimaller, olasılıklar düşünülmemiş ve o kadar önemli bir yere yani neyse ki arkasındaki binalar sağlam zemine oturduğu için ve bundan etkilenmediği için bir şey olmamış. Ama Resimlerde çok, çok de gördük. da olabilir Yani onların bodrumları evet. olduğu için onların temelleri alt kotta neyse yani o bu şeyden etkilenmemiş ama hak tabii korkmuş yani boşaltmışlar tabii. vesaire haklı olarak tabii bu işte tek te dönüp dönüp aynı şeylere gidiyoruz yani bu inşaat konusundaki aymazlığımız bilgiye beceriye hiç önem vermememiz ki ama artık bu dediğim gibi basit bir olay yani teorisi finan zor bir şey değil buna hesap hesabı kitabı öyle ahım bir, bir problem değil ama ama yani buna rağmen bu basit hataları e, meydana getirmek hala bu sistem bu, bu, bunları çözemiyor yani yapımda da belli problemlerin oldu muhakkak çünkü yani oradaki doğru düz bir drenaj sisteminin veya doğru düz bir dolgunun çünkü arka dolgusunun bunun granüler zeminden yani geçirimli zeminden olması lazımdır seçilmiş malzeme konulması lazımdır ama müteahhitler genellikle hafriyattan çıkan toprağa basar giderler. Evet. Yani bu, bu bunun şakası yoktur yani bu işin. 3 3 metre duvar yaparsanız o kendiliğinden durur. Ama 12 metre duvarı yapıp da aynı aymazlıkla, aynı vurdum duymazlıkla hareket ederseniz işte böyle şeyler. Yani ben o bu Başakşehir taraflarını çok iyi bilmiyorum bunlar. Bunlar hep yeni bölgeler <gülüyor> ya, tabii. İstanbul yüz evet. ama artık İstanbul o kadar büyüdü ki ...büyük bir kısmını bilmiyoruz. Söylendiğine göre... E, ...benim arkadaşlarımın... ...bazıları bura, bu çevreleri... ...daha iyi biliyorlar. Buralarda daha yüksek duvarlar da varmış. 16 metreye varan duvarların... ...olduğundan Yükşe bahsediyorlar. Duvarlar. Çünkü evet. bu bölge anladığım kadarıyla engebeli bir bölge. Yani düz, dümdüz bir yer değil. Dolayısıyla böyle... ...hani konut inşaatları da var. işte yollar yapılıyor. Bir sürü de istinad duvarı yapılıyor bu şekilde. Evet. Yani bir deprem olduğunda şimdi son zamanlarda bunu hep konuşuyoruz. Bir bu isnat duvarları var. Geçen ayki programda konuştuğumuz gibi bir de iksa duvarları var. Kazı duvarları var. Yani bir bodrum kazısını yapıyorsunuz. Kazıyı tutmak için etrafına yaptığınız genellikle ankrajlı olarak yaptığımız duvarlar var. Şimdi bu ülkenin Ekonomik krizi dolayısıyla inşaat faaliyetleri tamamen durdu. Yani hiç inşaat yok neredeyiz. Fakat kazılmış pek çok çukur var. Kaç tane... kaç tane olduğunu Allah bilir, bilmiyoruz yani. Ama çok fazla temel kazıları yapılmış. Tabii evet. Bunları yani bırakın siz bir depremi vesaire durduğu yerde de tabii göçmesi mümkün ki. Elbette. görüyoruz bunlar oluyor. Ama bir deprem olsa sırf bu yüzden pek çok bu, bu çukurların çevresindeki binaların yıkılması söz konusu. Yani bunların envanteri çıktı mı? Şu anda bir bir bir, bir, bir sorumlu bir kuruluş bana söyleyebilir mi? Kaç tane böyle çukur var İstanbul'da acaba? Bunun tespiti zor bir şeydi değil. Değil. değil mi? Ben, bir envanter meselesi. Evet. Şimdi öyle evet. İlçeleri fotoğraflarla, dolaş, dolaşmak. Ya, havadan havadan fotoğraf, fotoğraflarla olabilir, bu halledilir tabii, yani tabii, aslında. Tabii. Ama yani bakın böyle böyle bunlar basit gibi görünen şeyler. E, e, problemler yani. Tabii bunlar hani inşaat şeyinin e, faaliyetinin fazla olduğu durumlarda da ...bunlar yine deprem bakımından... ...büyük bir risk oluşturuyordu. Yani çünkü depreme göre bunların... ...tasarımı filan yapılmaz, yapılmaz genellikle. Evet. Bu, Burada ben... E, ...siz tamamlar tamamlamaz... E, ...başka bir alandan bir örnek... ...vereceğim evet. iki gün öncesinden. E, hemen onu söyleyeyim mi yoksa... Siz, buyurun buyurun tabii. E, şimdi hocam bu ayın 27'sinde e, ...birçok arkadaşım... E, ...bu haberi görmemişler... ...Edirne'ye giden... ...bir ambulans... ...Silivri'de... ...içinde e, oksijen tüpü... ...patlıyor... E, ...ve e, sağlık personeli... ...son anda kendilerini dışarıya atıyorlar... ...fakat Kövez'de... ...üç aylık bir bebek var... ...yanarak ölüyor... Evet. ...ve bu bir ambulans... Evet. ...yani bir ambulansın... Oksijen tüplerinin kontrol edilmemiş olmasını hakikaten insanın aklı hafsalası almıyor. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Yani bir yandan işte inşaatlardaki halimiz, bir yandan buradaki şeyimiz evlerin, binaların kendi kendiliğine... İşte efendim, özensizlik diyorum ben. Özensizlik, başıbozukluk, kuralsızlık. Bu bizim aslında yani kendi kendimizi eleştirmemiz lazım. Toplumumuzun ruhuna işlemiş. Evet. Her alanda böyleyiz. Yani her alanda, üstelik giderek daha çok riskli işler yapıyoruz. Daha yüksek duvarlar yapıyoruz. Daha Yaparken derin. çok cesaretliyiz. Çok cesaretliyiz. Yani ama o, olası e, ak, aksi durumları Olumsuz durumları düşünüp gerekli tedbirleri, e, gerekli B planlarını, C planlarını yapmak falan aklımıza gelmiyor. Yani mesela bu duvarları dizayn ederken işte arkadaki, arkaya koyduğunuz ki seçilmiş bir malzeme olması lazım. Onun parametrelerini, önemli. basit onun hesap parametreleri var. Ama orada bir alt limit, üst limit şeyi yapmamız lazım. Yani onun kötümser ya oraya düşündüğümüz malzeme konmaz da biraz daha kötüsü konursa deyip ona göre bir hesap yapıp yani kötümser bir hesap bir de iyimser bir hesap yapıp ikisinin o, ikisinin e, sonuçlarına göre dizaynı yani. sonuçlandırmak evet. lazım. Yani bu bilinen bir şeydir mühendisli. Alt limit üst limit hesabı yaparız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü yani genel olarak söylersem bir parametri bir şeyi olumsuz hale getirir başka bir etkiyi olumlu hale getirir vesaire en sonunda bunların en olumsuzlarını seçip dizayni ona göre yaparız bunlar basit şeyler basit prensipler giderek paldır küldür yaşayan aceleyle iş yapan politikacıların tabi burada müthiş şeyi var yani müthiş çünkü politika Türkiye'de politika belediyeler tabi başta olmak üzere bir işe çabuk karar verip hemen yarın inşaata başla. Bugün karar ver, yarın temeli at. Böyle şey olmaz. hep böyle. Hakikaten böyle yapılıyor. Maalesef böyle, evet. Bu, yani bu bir genel eğitim sorunu, genel Türk şey olarak yani bütün politikacıları bazen eleştirmekte haklıyız ama bazen de ucuzuna kaçıyoruz çünkü aynı hataları biz de yapıyoruz. Yani bu hatalar bu vurdum duymazlık, bu dikkatsizlik toplumun her tarafına yayılmış durumda ve bundan da ders de çıkarmıyoruz. Çok acı olaylar yaşıyoruz. Biraz önce aktardığınız olayda olduğu gibi. Peki sonra ne olacak? Bundan sonra efendim bu oksijen tüplerinin kontrolü vesaire dolayısıyla yeni bir tedbir alındığına yeni bir yönetmelik hazırlandığına dair bir şey duy duyuyor musunuz? Yok. Siz de unutuyorsunuz limitasyonu. Biz de unutuyoruz. Hep beraber. Geçim, hep beraber. Bir de hocam tabii yani yönetmeliği de çıkartsanız e bunları uygulamayan e, uygulamayan <gülüyor> ambulans tabii. şirketleri, hastaneler kontrol mekanizmamız. Yok bizim. böyle bir şey. Evet. Bizde kontrol mantığımız yok. Herkes bir şeyler yapıyor. Ya ben herkes hata yapabilir. ...çok iyi bilen bile yapabilir. İnsani hatadır sonuç olarak yani. Değil mi? Her zaman hata yapabiliriz. Hepimiz Elbette. hayatımız boyunca bir sürü hata yapmışızdır. Şimdi bu, bu bazı hatalar... ...önemsiz hatalardır. Bizi kişiyi ilgilendirir ama... ...siz başkalarının ilgilendiren... ...başkalarının malını canını ilgilendiren... ...riskli bir iş yapıyorsanız... ...o işleri... ...çok iyi kontrol etmek lazım. Bu kontrol toplumun işidir. Yani kişilerin... ...kişilerin de tabii özen göstermesi gerekir. Elbette. Ama işte hep beraber o kişisel özenle birlikte... toplum ...toplumsal özen diyelim yani. E, o da bir... ...işte yönetmeliktir, bir sistemdir... E, ...kontrol mekanizmasıdır Ve bunun bilincinde olmaktır. Yani Türkiye'de yönetmelik bile olsa... ...bunlar zorla yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? İnanarak bir şeyi... E, uygulamak diye bir alışkanlığımız yok. Bazen o hale geliyor ki bir emniyet tedbiri için yapılmış bir yönetmelik işte mecburen uyulan bir yönetmelik gibi addediliyor. Bunun en güzel örneği arabalarda emniyet kayışlarının bağlanması meselesidir. Yani arabaya biniyorum, şoföre ön tarafa da oturduğumda bağlıyorum. Şoför diyor ki buralardaki polis burada pek etrafta polis yok abi diyor. Bağlamazsan <gülüyor> da olur diyor. Yani şimdi polis. Polis için. Polis için benim onu yaptığımı düşünüyor. E bu kafayla bir yere gidemiyoruz yani. Evet. Hakikaten çok bu çok genel problem ama bu inşaat alanında çok acı sonuçlara yol açıyor. Işte. Bir de bu geçtiğimiz e, bir aylık süre içinde biliyorsunuz Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de e, kayma, toprak kaymaları nedeniyle birçok ev boşaltıldı. Birçok ev e, toprak altında kaldı. O yani, da hikaye. Evet. O bu, da yani, bu da çok bil, bilinmesi gereken e, bir şey tabii, gibi e, düşünüyorsunuz. Ama, bilinen bir özelliktir evet. yani Heyran bölgesinde ama eskiden beri bu Türkiye'de böyle bunlar maalesef bile bile. Hani bile bile ladesi. Köy kurulmuş olur. hocam. Tabii kurulmuş. Evet. E İstanbul'un belli bölgeleri var. Biliyoruz. Şekilde, yani tabii. Oralarda şu anda muazzam yerleşim yerleri olan isim vermeyelim bölgeler var. Bunların heyelan bölgesi olduğunu herkes bilir. Herkes biliyor. Uzmanları gayet iyi bilir. Doğru. Ya, Biz bundan yani, da biraz bahsettik geçen programımızda. Tabii tabi, tabi evet. yani. yani. Maalesef. Evet. Bu alımsuz tablonun <gülüyor> tablola, tablodaki görüntüler bir tarafa Bugün sözünü etmek istediğim iki tane önemlice gördüğüm gelişme var. Hani son bir ayda yaşadığımız. Birincisi... İnşallah bu... iyi gelişmelerdir. Evet, onlar. bunlar iyi gelişmeler. Evet. Ee, bu programda defaatle sözüne ettiğimiz bir konu bu. Bu 2011 yılında yayınlanıp... ...yürürlüğe, 2012'den itibaren... ...yürürlüğe gir, giren... ...UTSEP, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem... Plana. ...Programı, planı, Plan. evet. evet. Bu çerçevede... ...ki işte bunun uygulama periyodu... ...2012-2023'tür... Ee, o, ...o... ...planda yer alan... ...ulaşım ve dağıtım yapılarının... ...ve tesislerinin, deprem yönetmeliklerinin... ...hazırlanması... ...çalışması, yani... Çünkü deprem yönetmeliği deyince biz binalar için yani kamuoyunda deprem yönetmeliği denilen şey sadece bina türü yapılar için konutlar, ofisler vesaire buna benzer yapılar için geçerli olan yani onların deprem etkileri etkileri altındaki tasarımını düzenleyen yönetmeliklerdir, teknik yönetmeliklerdir. Ama şimdi bunun dışında ki özellikle altyapı sistemleri bunlar için... Bunların pek çoğu için Türkiye'de milli yönetmeliklerimiz, deprem yönetmeliklerimiz yoktu. Bir tabii bir genel yönetmelikler var, inşaat yönetmelikleri. Bir de deprem özel bir konu olduğu için deprem yönetmeliğinin e, hazırlanması gerekiyor. Mesela bunların içinde en önemli şeylerden biri köprüler. Köprüler evet. e, toplumsal hayatımızın çok önemli yapıları. Yani ekonomik bakımdan, sosyal bakımdan. Ulaşım, temel ulaşım şeyi, tüneller ee, ki Türkiye'de sayıları son zamanlarda giderek arttı. arttı. Evet, e, Türkiye, Türkiye engebeli bir yer, düz bir yer değil yani. O hem yerde, karayollarında var hem demiryollarında Demir Demiryollarında demir var, köprüler, evet köprüler de öyle. Hem evet, karayolları köprülerde. hem demiryolu köprüleri. Ee, kıyı ve liman yapıları, e, üçüncü konu. Kıyı ve liman yapıları kıyı, için e, derken antrepoları vesaireleri mi kastediyoruz hocam? E, yok yanaşma yapıları büyük evet. ölçüde ve kıyı kıyı koruma tahkimatlar vesaire. Evet. E, i̇skeleler, rıhtımlar, e, özellikle onlar liman yapıları. Mendirekler. Herhalde. Mendirekler, evet. Men, deprem konusunda Hı. mendirekler çok e, kritik değildir. Daha doğrusu onların bir miktar hasarına izin de verilir. ...ama iskeleler ve ...yani yanaşma yapıları... ...çünkü şimdi bugün artık bugünün dünyasında... ...dünya ticaretinin... ...Türkiye'nin de öyle büyük bir kısmı... ...deniz e, yoluyla yapılıyor... ...ve bu yükleme... ...boşaltma tesisleri işte malum... ...hele bu konteyner... ...ticaretinin Ticaret sonra... ...yani bütün limanlar... E, ...çok önemli ekonomik... ...öneme sahip... E, ...yapılar haline geldiler... E, Türkiye'nin de üç tarafı deniz, her tarafta limanımız var. Yapılması gereken pek çok aslında liman tesisimiz var. Yani eksiğimiz çok fazla. İstanbul'da da var. Türkiye'nin diğer yerlerinde de var. Yani Türkiye geliştikçe, zenginleştikçe, ticareti arttıkça kaçınılmaz olarak... Bu iyi bir imkan tabii. Üç tarafının denizlerle çevrili olması Türkiye'nin. Dolayısıyla deniz ticaretinin gelişmesi... Ama burada tabii limanlar çok önemli yer tutuyor. Ee, onların depremde yani, e, olabildiğince çok büyük olmayan depremlerde operasyon kaybının hiç olmaması veya çok az olması, çok büyük depremlerde de her şeye rağmen ayakta kalması gibi prensipler ortaya koyarak... Özellikle İstanbul gibi kentlerde, tabii, tabii, İzmir gibi tabii, tabii, kentlerde tabii, tabii, tabii, bir deprem tabii. sonrasındaki... Tabii. ...lojistik yani, olanakları... ...tabii müthiş bir şey yani... ...sağlamak açısından öyle, deniz yani, son derece acil önemli. Acil müdahale açısından da çok evet. önemli şey. En önemli şeylerden biri. Biliyorsunuz bu Körfez Depremi sırasında kullanılamayan birçok iskele doğru, oldu. Körfez Depremi yani çok evet, iyi bilinmez şeydi ama... ...yani Körfez Depremi'nde sağlam kalan iskele kalmadı gibi evet. bir şey yani aslında çok tabi ama çoğu çok uydur kaydırı yapılmış evet. şeyler. Bir de sanayi tesisler var Tabii onların, tabii e, onların onların özel iskeleleri var. Ve tabii, doldurma tabii tabii iskeleleri var. Ya, bu konuda bir bir miktar e, bir gelişme aslında 2007 2008den itibaren oldu. Şöyle ki 2000 bu Utsep'ten önce buna benzer bir plan çalışması 2005 yılında deprem şurası vasıtasıyla evet. yapılmıştı. Deprem şurasında da aslında aynı kararlar alındı hemen hemen. Yani yine bu altyapı tesislerinin ee, de deprem yönetmeliklerinin hazırlanması konusunda. Hatta o o o, o raporun yani, yani şuranın raporun o kısmını hazırlayan alt komisyonda da ben görevliydim. O komisyonun başkanıydım. Dolayısıyla bunlar eski konular. Hep bizim gündeme getirdiğimiz konular. O zaman Ulaştırma Bakanlığı kıyı beliman tesisleri için bir yönetmelik hazırlattı. Biz de katkıda bulunduk o zaman. 2008'den beri o yönetmelik yürürlükte. Ha yayınlandı ve yürürlüğe kondu. Ve baya önemli faydalar sağladığına inanıyorum. Şimdi o yönetmeliği update ediyoruz. Yani bu vesileyle. O yönetmelik de yapıldığı tarihe göre ileri bir yönetmelikti. İşte üçüncü konu bu, dördüncü konu tabii Türkiye'de artık büyük ölçüde yapıldı ama bundan sonra da yapılacak, yenilecek hava meydanı. Hava meydanı yapıları. Hava meydanı yapıları da çok önemli. Mesela çok büyük terminal binaları yapılıyor bunlar, büyük açıklıklı binalar. Özellikle önemli. bu yani, üçüncü havalimanındaki evet. bina e, bu, e, devasa. Kontrol kuleleri giderek yükseliyor, 100, 100 metre, 150 metreye varan. Çünkü bunların, bunlar eskiden çok yüksek değillerdi. Şimdi görüyorsunuz yani bütün şeylerde 3 üç, 3. havaeyamında dahil olmak üzere bütün yeni hava meydanlarında çok yüksek kuleler yapılıyor. Yani evet, çünkü yüz, asgari 100 metre daha fazla 125 150 metreye varan hava trafiği çok evet, arttı. Yani evet. Çok daha uzak bölgeleri de. Bunların tabii bunlar tabii hayati derecede almak zorunda. Şey takdir edersiniz. İşte bunların dizaynı Bunları da kapsamak üzere tabii. Yani asıl diğer binaları da kapsıyor ama bunlar hayati öneme ait olduğunu, sahiz olduğunu belirtmek için. Burada hemen bir şey ediyorum. sorabilir miyim hocam? Mesela bütün bunlardaki yeni yönetmelik çalışmaları yapılırken eski örnekler üzerinde de bir çalışma yapılıp... Ha şöyle, evet bütün, bütün bu... Söz, sözüne ettiğim altyapı tesislerinden mevcut olanların mevcut köprülerin mevcut yapılmış işte binaların, bitmiş ve hizmete açılmış olan. bugünkü bugün e, yani yeni yapılan yapılacak tesislerde dikkate alacağımız deprem etkileri altında değerlendirilmesi performans değerlendirilmesi ve eğer olumsuz çıkarsa performansları, ...nasıl güçlendirileceği konusunda hükümler de... ...ihtiba ediyor bu yönetmelikler. Yani hem yeni yapılacak yapılar için... ...hem de mevcut yapıların değerlendirilmesi. Değerlendirilmesi. Ve gereğinde güçlendirilmesi için. O zaman öyle bir görevde koyuyor herhalde var, bu tabii, Yani o yönetmeliğin içinde var. Bina evet. yönetmeliği de öyledir. Yani bina yönetmeliğimizde bizim... ...şu anda 2019'dan itibaren... ...onun bir bölümü mesela... 15. beşinci bölümü... ...münhasıran... E, ...mevcut binaların nasıl değerlendirileceği... ...ki 2007 yönetmeliğinde de vardı. Vardık, İl, i̇lk doğru. defa 2007'de yaptık zaten bunu ekledik. Mevcut binaların nasıl değerlendirileceği ve... ...nasıl güçlendirileceğine ilişkin oldukça detaylı hükümler e, içerir. Evet. Mesela ben burada şunu çok merak ediyorum. Geçen haftaki programımızda da e, konuştuk. E, Karadeniz gibi bir denizde... ...Ordu Giresun'da denizin üstüne doldurma sahaya yapılan bir havalimanı var. Evet. Yani bununla ilgili bir rapor çıktığında o raporu e, hakikaten çok ele almak isterim. Yani nasıl e, uygun bir şey midir? Çünkü <gülüyor> Karadeniz'i biliyoruz. Sahil Vallahi yolunu bile aslında bunlar, bırakmıyor. Bunlar yani çok olağan dışı yapılar değil. Kaçınılmaz olarak tabii yani e, çevre nedenleriyle denizin doldurulmasının bir takım mahsurları var. O Tabii. Bir tarafa bırakılırsa, evet. salt teknik olarak bakarsanız dolgu yoluyla yapılmış e, çok şeyler var. Mesela Dünyada Japonya'da, da var, Japonya'da evet. e, Osaka'nın, e, Osaka çevresine hizmet veren Kansai havaalanı vardır. yep Ben depremden sonra, Kobe depreminden sonra gittiğimde i̇şte o yepyeni, bir, yeni açılmıştı o zaman o, o şeyi. Hı? E, ...tamamen dolgu üzerindedir. Yani denizi doldurarak yapmışlardır. Kocöp çok büyük bir havaalanı arası yani. Çünkü Kobe arası ve... ...Kobe, Osaka civarına... ...O, o Hinterland'a hizmet eden... E, ...bu yapılmayan bir şey değil. Yani bütün dünyada... E, ...bu tür şeyler özellikle... İşte e, karada yeri az olanlar için Japonlar tabii her taraf ada olduğu için <gülüyor> e, onlar da yapay, yapay adalar edilmiyor. kurarak uçak indiriyor. E, Kobe'de büyük hasar gören iki tane liman, ikisi de dolgu zemin üzerinde, tamamen doldurulmuş alanda yapılmış limanlardı. Yani hatırlarsanız liman tesisleri orada muazzam. Doğru. O, Siz de bir programda gözlemlerinizi evet. anlatmıştınız. Evet evet, evet, evet. Ya onlar da dolguydu orada. Yani dolgu yapılır. Bu, bu, bu inşaat teknolojisinde bunun nasıl yapılacağı, nasıl edileceği. Çünkü bu, bu bir zemin mekaniği konusudur. Zemin mekaniğinin bu e, dolgularla zemin işte is, zemini ıslah etmekle vesaire ilgili çok gelişmiş teknikler var. Bunu üniversitede de arkadaşlarımız öğretiyorlar, ediyorlar. Yani bu işi bilen çok iyi firmalar Türkiye'de de var. Bütün mesele iyi firmaların, iyi insanların, ehil insanların devreye girip doğru dürüst bu işlerin yapılması. Evet, yani, tabii başla ama tabii Türkiye'de gibi... ço çoğu zaman bunlar paldır küldür. O, bilgisiz insanların evet. elinde maalesef kaldığı için veya işte maddi ya, kötüye kullanma nedenleriyle kötü yapıldığı için çoğu zaman problemler yaşıyoruz bu tür şeylerde ama... Dediğim gibi bu çevresel nedenlerle tabii denizi doldurmak iyi bir şey değil orası. Muhakkak işte tabii. doğal hayata zarar veriyorsunuz vesaire. Bir de öbür tarafı var tabii o işin. Yani mecburen yapılabilecek bazı durumlar da var. Yani hiçbir şey yapamazsınız yoksa. Bir, bir köprü ne bileyim bir asma köprü yaparsanız asma köprünün mesela ne bileyim bir ayağı aslında denizin içinde çok büyük bir şey daha. Mesela yeni Keson e, bitirildi, şeyde e, batırıldı. O aslında planı, Çanakkale'de Pironun temeli o yani evet. şimdi. Yani o çok muazzam büyük bir yapı tabi yani. O, o. Ama bunlar usulünce yapıldığında tabi. Bunlar önemli mühendislik yapılarıdır. ve tabi ciddi bir biçimde yapılmaları lazımdır. Bu Çanakkale e, köprüsünün e, projelendirmesini e, Türkiye mi yaptı yoksa gene e, hiçbirisi yok dışında... maalesef ha, Türkiye yapamıyor. Ya. Türkiye'de bu işleri yapacak firmalarımız yok. Yani e, ben bu deprem, bu biraz önce sözünü ettiğim e, köprü yönetmeliğinin hazırlanması dolayısıyla Türkiye'deki köprü tasarım firmalarıyla da epey temas ettim. İyi firmalarımız hiç şüphesiz var mı? Sayıca çok az. Ve böyle büyük işlerde maalesef tecrübeleri yok. Evet. Ama şunu da söyleyeyim tabii. Bu bizim Üçüncü Köprü gibi, İstanbul Üçüncü Köprüsü gibi, Çanakkale gibi köprüler... ...dünya çapında da çok büyük, üst sınırları zorlayan köprüler. Yani dünyada da bunları yapacak çok fazla... ...firma olmadığını Firmaydı. söylemek lazım. Yani bunları yapabilecek birkaç tane firma var. Onları da biz biliriz yani işte onlardan... ...öyle veya işte onlar yapıyorlar. Evet, Şeyler. şimdi de yani. açıklığının... Açıklığı ee, işte dünyada... sembolik olarak işte 2023 evet. metniği orta açıklık işte ana evet. göre ayarlandı falan tabi işte. Evet. <gülüyor> evet. Müzik dinleme zamanımız geldi. Evet. Hocam. 2023 evet. deyince. Evet. <gülüyor> evet. Müziğimizi dinliyoruz. And now the end is near and so I face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 Saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it, my. There were times, I'm sure you knew, when I fit off more than I could chew, but through it all, when there was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 Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündesiniz. Evet bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve hocam evet bu... Ee, önemli iki gelişme demiştiniz. Birincisinden bah, başladık. Köprüler, tüneller, kıyı ve limanlar, iskeleler, rıhtımlar, hava, hava meydanı meydan yapıları. Ve bunun evet. dışında iki, iki, iki alan daha var. Bir tanesi o da çok önemli ekonomik bakımdan da tabii. Boru hattı sistemleri. Evet. Yani en büyük borulardan düşünün. Bu ki Bunlar ise petrol boruları vesaire en küçük bor, boru sistemlerine kadar belediye sistemleri dediğimiz su sistemiydi, evet, hava gazı evet, evet. sistemiydi. Bütün bunlar doğal gaz. Bunlar, bunlar hayat bunlara e, İngilizcede lifeline sistemi derler Türkçede hani hayat yolu. Evet. <gülüyor> Hakikaten hayatımızı direkt etkileyen bir şey evet. düşün. Yani suyunuzun, elektriğinizin, gazınızın olmadığı bir şehir düşünebilir misiniz artık bugün modern yaşamın içinde? Tabii bir Şimdi, ölçü vermek açısından söyleyebiliriz. Yani büyük dediğimiz zaman neredeyse içinden tabii, bir arabanın tabii, tabii, geçebileceği tabii, tabii, tabii, büyüklükte tabii, bir tabii, borudan tabii. bahsediyoruz değil tabii, tabii. mi? Tabii, tabii tabii çok büyük boru sistemleri evet. var. Yani mesela işte uzun yer uzak yerlerden gelen su boruları da çok büyük çaplı diyorsunuz yani. Şimdi bundan, bu çok önemli bir konu. Bu konu bir bütün olarak yani bütün özel şeyleriyle ele alındı ve ayrı bir ekip bununla ilgili çok ayrıntılı bir yönetmenlik hazırladı. Burada önemli olan nedir hocam? Ee, yani herhangi bir doğal hareket olduğunda, yer hareketi e, tabii, olduğunda şimdi ondan bile... etkilenmesi. <gülüyor> tabii, tabii, yine, tabii. yine depreme bağlı. <gülüyor> Deprem yönetmeni zaten. Evet. Yani, evet. Şimdi tabii bu. Ee, boru sistemleri bina sistemlerinden ve diğer e, altyapı sistemlerinden farklı olarak çok uzun mesafelerde kat eden yapılar. Dolayısıyla yani bir bir boru sistemi buradan ne bileyim Melenden buraya e, su getiren bir sistemimiz var. E bu oradan buraya gelene kadar faylar fayların üzerinden geçiyor. geçiyor. Bazı fayları kesiyor veya kesme olasılığı var. Evet. Bir de Kuzey e, Anadolu Fayı'ndan, mesela, fayından bahsediyoruz. Yani şimdi mi? Çok çeşitli zemin koşullarında e, gitmesi gereken sistemler. E, zemin içinde, zeminle birlikte çalışan sistemler. Bunlarla ilgili tabii uluslararası alanda epey deneyim var. Şimdi bu yönetmelikle o deneyim de Türkiye'ye aktarılmış oluyor. Ve ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Yani mesela ben bunun hazırlık çalışmaları sırasında... Ee, ilgili kişilerle görüşmüştüm. Çünkü ben bu, bu projenin hazırlık çalışmalarını büyük ölçüde ben yürüttüm. 2014-2015'te. Ee, mesela BOTAŞ'ın falan, BOTAŞ önemli bir kuruluş Türkiye'de yani e, mühendislik bakımından da oradan yetkili mühendis arkadaşlarla o zaman görüştüm. Ama tabii işte onları da bir Uluslararası ancak öğretmenlikleri ellerinde bulabildiklerini şey yapıyorlardı ama tabii yerel deprem etkilerini de içeren en önemli olay bu. Şimdi bizim yeni deprem haritamızın ortaya, en büyük şeyimiz kazançlarımızdan birlikte, bir o tabii. Çünkü deprem haritasını her yere uyguluyoruz. Yalnız binaları değil, bütün bu binalı, Bütün bu sözünü ettiğimiz yapılarda aynı deprem tehlike haritası uygulanıyor. Evet. Melen'le İstanbul arasındaki kilometre 207. Mesela. Evet. Mesela. 207-208 yani geldi öyle evet. bir örnek olarak şey yapıyor. Evet. Ve nihayet bir diğer iletim tesisi elektrik iletim ve iletişim tesisleri. Bu da çok önemli. Yani bu Trafolar örneğin en büyük problemlerdir deprem sonrasında. Daha önce dünyanın çeşitli yerlerinde olan depremlerde hasar gören şeyler var. Çünkü bu, bu trafolar çok hassas şalt sahaları dediğimiz işte. Genel olarak trafo genel ismi. E, bu, bu, bu çok hassas şeyler bunlar ve çok narin elemanlar. E, bunların e, çok, e, yani ben şunu hatırlıyorum şimdi tabii aradan 20, geçen 20, zaman, 20 yılda Anlediğim kadarıyla epey müspet gelişmeler olmuş ama depremden sonra İstanbul çevresinde birkaç şalt sahasını gezmiştik. Meraktan bir şey oldu mu diye. O zamandan önce açıkçası çok detaylı olarak gezmemiştim bu tür şeyleri bilmiyordum ama çok o zaman yani çok korktum. Bir şey olmamış depremde İstanbul'daki yapılara ama o kadar yani... Narin ok bazıları açıkça tabir caizse en tipüftten görünen e, bunların e, ve o, o tarihi itibariyle hiçbir zaman hesabı kitabı falan yapılmış sistemler değildi E şimdi düşünün yani 20 yılda İstanbul nereden nereye geldi Türkiye geliştikçe bu elektrik dağıtım sistemin aynı sistem bir şey değişmiyor ama daha büyük tesisler daha büyük şalt işte bu şalt sahasında yer alan bir sürü ekipman var Bunlar çok hassas ekipmanlar, kırılgan ekipmanlar ee, ve deprem sırasında bunların hakikaten ayakta durması için özel tedbir gerekiyor. Bunlar... Bunlara enerji havai hatları da dahil mi hocam bu konuya? Tabii, tabii. tabii Aynı zamanda yani tabii. hem yer altındaki... Hepsi... E, kablolama, evet. e, enerji kabloları, evet. Evet, evet. bir de e, havai hatları. Hepsi. Onların hepsi. kuleleri vesaire. Hepsi. Hepsi tabi. Direktleri. Şimdi bu yönetmelikte bu şeyi çok önemli bir eksi şey yapacak. Dolduracak. Bu konuda daha de bir öncede yok. Milli bir yönetmeliyimiz evet. yok. Yani bunların hepsi yabancı yönetmeliklere göre düzenlenmiş ama hangi yönetmelik olduğunu biz biz de bilmiyoruz. Mesela bunların çoğu bir şalt sahasında yer alacak şeyi işte bir yabancı firma size satıyor. E bunları testlerinin yapılması lazım. Teste kullanacak parametreleri sizin vermeniz lazım. Ama tabii, böyle bugüne, bir bugüne, yok elde. Bugüne kadar olmayan yeni bir şey bu çok önemli. Artı bir de tabii iletişim e, tesisleri var. Yani şimdi bu işte internetlidir. Diğer e, kablo sistemleri tabii. vesaire. Bu da aslında elektrikle aynı esaslara evet. dayalı. Zaten ikisi or ortak bir yönetmelik olarak düzenlenen yani Hem elektrik iletim ve iletişim tesisleri şey olarak. De bunlar stratejik tesisler tabii. Çok, hepsi, yani, bu, hepsi bu, bu, bu sırada. Bu saydığı bütün verip, şeyler. tabi tabii. Yani bu 6 tane 7 tane konu evet. var bunun içinde. Köprü, hava meydanı, evet. E, enerji Karşı, hatları, boru hatlarının içinde bir de boru hatlarıyla getirdiğiniz e, sıvıların genellikle depolandığı sıvı depolama tankları var. Ha bunlar da dahil. O daha da dahil. Evet. Bu, Mesela bu botaşın hatlarını evet, evet. kastediyor. Çok önemli yapılardır biliyorsunuz. Evet. Bunlar da meydana gelecek depremden sonra işte yangınlar vesaire de olmuştur zaten bize de oldu biliyorsunuz. Yani bu Ambarlı'daki ve am Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki akaryakıt tankları. depoları da dahil herhalde tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii Evet, Onlar da çok büyük bir risk. Şimdi gaz depoları var, gaz tabii, tankları var tabii. biliyorsun. Türkiye'de çok yaygın. Özellikle Kocaeli'de. Onlar yani depremden sonra bunların bir kısmı takviye edildi depremde pek bir şey olmasa bile ufak tefek hasar görenler oldu ama katastrofik bir şey olmadı depremden kastım 99 deprem. 99 deprem evet. ee, özellikle ben de mesela danışman olarak o zaman bazılarına katkıda bulundum bu tanklarının vesaire takviye edilmesinde Çünkü çok zayıf da onlar ya yani ...tabii yani deprem bölgesinde olanlar değil... ...İstanbul'dakiler... Evet. <gülüyor> e, Tüpraş gibi e, son derece... ...modern bir tesiste evet. bile... E, ...inanılmaz bir yangın çıktı... Gayet ve, tabii ya. e, bunlar, ...bütün bölgeyi tehdit etti... ...bunlar çok, çok büyük risklerdir onun için... ...bunlara çok dikkat etmekle... ...sonuç olarak bu çalışma hakikaten... ...ülke yararına çok iyi... ...bir çalışma olduğunu düşünüyorum... ...şimdi bu çalışma... ...aslında 2017... ...Temmuz ayında başladı... ...ve e, Eylül sonunda... ...2019'da sonuçlanacak. Yani iki yıllık bir süre içinde. Evet. Buna kimyasal depolar... ...dahil mi hocam? Değil. Yine çünkü onlar bu, çeşitli... Boru hattı sistemleri dolayısıyla bu şeyler... Doğalgaz. E, sı sıvı depolama tankları... Evet. ...özellikle şey yapıldı. E, şimdi... ...Haziran sonunda... E, ...Ankara'da... ...dört günlük... ...bir çalıştay yapacağız her bir... katılacak. E buna tabii <gülüyor> bir kere e, bu işle ilgili kamu kurumları, yani idareler, idareler, gibi, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, artı konuyla ilgili firma temsilcileri vesaire. Şimdi bu ya konu çok geniş ve tabii, tabii, çok taraflı. Evet. Bu konu e, ...çok da bir, çok disiplinli bir konu ama bir, bir tek proje altında yürütüldü. Ulaştırma Bakanlığı, bu UTSEP'te, Ulusal Devrem Strateji hı, hı. ve Eylem Planı'nda bu Ulaştırma Bakanlığı görevlendirilmişti. Ulaştırma Bakanlığı da kendi içinde Karayolları Genel müdürlüğünü görevlendirdi. yani organizasyonla... ...bütün konu, karayollarını ilgilendiren konular var, onun dışında da konular var ama koordinatör yine... ...bir elden olması bakımından karayolları... ...diğer e, şeylerle de tabii temas halinde ilgili idarelerle yürütüldü bu çalışmalar. Şimdi bu çalıştay sonucunda çalıştay da tartışılacak, sunulacak. Aslında bugünlerde e, bu e, taslaklar, son taslaklar hazır ve internete yüklendi. İlgili kurum, kurumlar bu internetten indirebilecekler bugün, yarın. Hemen e, hemen, ha halen kamuya açık bir şey değildir herhalde ee, yani tartışmaya... herkes ilgilenebilir aslında yani bu tabi şey değil yani gizli bir olay değil herkes ilgilenebilir ama teknik, ama teknik bir olan, konu tabii. olduğu için yani e, bu Ulaştırma Bakanlığı'nın bir sitesinde herhalde e, duyurulacak ve oradan indirilebilecek bunlar ondan sonra on, onlarla ilgili görüş oluşturan kişiler kurumlar sivil toplum kurumları, meslek odaları vesaire ee, görüşlerini çalıştaydan önce bildirecekler. Ee, biz de onları anlamış olacağız. Çalıştay sırasında onları cevaplandırmaya çalışacağız. Çalıştayda hem sunum yapacağız hem de tartışacağız karşılıklı olarak. Çok güzel. Artık çalıştaydan sonra da bir süre her şeye rağmen vereceğiz ilave görüşler için. Ondan sonra o görüşleri ...Ağustos ay, ayı sonuna kadar... ...pardon, evet. Ağustos... E, ...Ağustos sonu mu? Ağustos başı. Ağustos başına kadar... Evet, cevaplandıracağız. Sonra... ...cevaplandıracağız. Bunları tek tek cevaplandırmamız gerekiyor. Yani... ...bina yönetmeliğinde de yaptık aslında bunu. Evet. Bu iyi bir şey. Ondan sonra da bu... ...çalıştığı tabi. tabii... E, belirtilen görüşler bazıları bir takım revizyon sonuçları doğurabilir. Son revizyonlar da gerekli reviz, gerekiyorsa yapılıp eylül sonunda proje tamamlanmış olacak. olacak. Ondan sonra artık idareler bunları nasıl ne zaman yürürlüğe koyarlar? Tabii onlar tamamen idari kararlar. Evet siz bunların hepsini karayollarına teslim edeceksiniz yani Ulaştırma o, o, Bakanlığına. Evet. Onlar da ilgili, ilgili bakan zaten aslında bunu yapacak. Yani ...genel koordinasyonu şey yapıyor... ...karayolları yapıyor ama şu anda... ...diğer bakanlıklarla da zaten biz... ...aralarda toplantılar yaptık yani. Onlar... Bu çalıştaya da katılacaklar nasılsa. Tabii tabii. Zaten daha önce de bilgilendirme... ...toplantıları, görüş alma... ...toplantıları yaptık aslında. Yani şeyde... ...bütün bütün kurumlarla ayrıca... ...bir temasımız oldu şüphesiz. Bu böyle iyi... ...iyi bir çalışma olarak inşallah. Yani bunun Türkiye'nin en azından... ...yani... 21. yüzyılda tabii e, Türkiye şu günlerde çok kötümser olduğumuz kötü günler geçiriyoruz ekonomik açıdan ama Türkiye'de bir büyük potansiyeli olan çok büyük bir ülke. Çok Elbette. büyük yatırımlar daha yapılacak. Ona hakkımız var. E, daha müreffeh, daha gelişmiş bir Türkiye için bu sözünü ettiğimiz yapılardan daha pek çoğunu yapmamız gerekiyor. Yani bu çok uzun soluklu, uzun perspektifli bir e, konu tabi bunlar altyapı sonuç olarak. Yani 21. yüzyılda yapılacak yeni e, yapılarımızı, yeni altyapı tesislerimizi Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri olan depreme karşı dayanıklı, sağlam bir biçimde yapabilmek için e, altyapı dokümanları hazırlanmış oluyor yani. Evet, biz de sayenizde ay, be ay evet. e, bunun evet. gelişmesini, çalışmalarını evet. Evet. izleme fırsatını bulabiliyoruz. Evet. Bir de tasarım gözetimi. Evet var, değil bu mi tasarım acaba? gözetmenliği konusu da belki işte programlarda da üzerinde durduk şimdi biliyorsunuz. İşte bu özel bir özel konularda. Şimdi bina yönetmeliğinde bir konulan bir maddenin sonucu olarak ...bir yeni bir gözetmen dediğimiz... ...bir tasarım gözetmeni dediğimiz... ...bir uzmanlık alanı geliştirildi. Bunlar aslında depremde özel konularda... ...mesela yüksek binalar, yalıtımlı binalar... ...veya çok özel temel sistemlerini... ...içeren konularda... ...yani harcı alem olmayan konularda, özel uzmanlık isteyen alt konularda e, projeciler, e, projeyi yapanlar, proje hesaplarını, çizimlerini, yani tasarım dediğimiz, depreme dayanıklı tasarım dediğimiz işi yapanlar, bu tasarım gözetmenlerinin gözetimi altında çalışacaklar. Bu tasarım gözetmenliğinin bir tanımını yapan bayın, şey, e, Şehircilik Bakanlığı'nın Çevre Beşircilik Bakanlığı bir tebliğ yayınlanmıştı Ocak ayında. Ve o tebliğ gereğince bir komisyon kuruldu. Beş kişiden oluşan bir komisyon. Bu komisyon, bu beş tane alt alan var. Özel uzmanlık alanı. Orada o konularda yapılan başvuruları incelemeye başladı. Şimdiye kadar 26 başvuru yapıldı. Beklentiniz... Ne çok kadardı? daha fazla, yok daha fazla olacak. Şimdi Türkiye'de inşaat piyasası hemen hemen tamamen durmuş durumda. Hmm, yani evet. Onun için zaten talep de yok gibi bir şey. Umarız herhalde bu sonsuza kadar gitmeyecek. Çünkü <gülüyor> bu ekonomik bunalımdan umarız en kısa zamanda düzlüğe çıkarız. O zaman çok artacağım muhakkak bunun ama şöyle yani aslında ben de bu komisyonun üyesiyim ee, komisyon on günde bir ortalama toplanıyor yani bir toplantı yapıyoruz ve işte ikişer ikişer birer ikişer her on günde bir ee, giderek bunun sayıları da artıyor ee, şu anda yani en son dün ki sayı itibarıyla 26 başvurudan 10 tanesi müsbet görüldü 10 de. tanesi 10 tane mühendisi. Deneyimli uzman mühendisi... gözetmenlik belgesi verildi. Bunların da birkaç. Ama o alt beş alt alan. Beş alanda, değil mi? beş evet. alanda evet. Şimdi bu konuyu biraz önce sözünü ettiğim köprüler, tüneller işte kuyulma yap, onlara da genişletmek istiyoruz ve bu hazırladığımız köprü işte tünel ve diğer yapılarla ilgili. ...spesifik deprem yönetmeliklerine de... ...bu konuyu yazdık. Yani binalarda başlayan... ...bu sistemi... ...bütün proje alanlarına... ...teşmil etmek, yaymak... ...orada uygulamak istiyoruz. Tabii bu onlardaki... ...biraz ıı, tanımlar değişecek. Belki de uygulamalar... ...yapıya... Özellikle altyapı tesislerine... ...onlara özgü özelliklere bağlı olarak... Iı, ...bu tabii büyük ölçüde tartışılıyor. Yani bu çalıştayda da tartışılacak. Buna karşı çıkanlar da var. Binalar içinde hala karşı çıkanlar da var. Bu gayet doğal bir şey yani. <gülüyor> evet. Bu, e, biraz tartışıldı hatta. Yani bu şeyde köprüler için vesaire... ...bu tartışıldı da yani. Yapılan çalışmalar. Toplantılar ha. yaptık çünkü biz bu arada... ...çeşitli gruplarla. Ama şimdi çalıştayda bunu çok daha geniş kapsamlısı... ...olacak tabii. Orada da mutlaka eline boyuna... Tabii vak vakit ölçüsünde tartışılacak. Ee, ama bana öyle geliyor ki bu binada bu başarılı bir biçimde iyi bir şekilde başladı. Sistem de iyi kuruldu. Yani şimdiye kadar çok büyük bir aksaklık da görülmedi. Ee, bu iyi bir şey, bir örnek e, teşkil etti. Dolayısıyla diğer alanlarda da bu sistemin e, yaygınlaştırılması ve uygulanması bence çok iyi bir e, gelişme olacak. Evet, e, şu anda siz 26 başvurudan e, 10 tanesini e, ehil olarak kabul ettiniz evet. ve e, ne veriyorsunuz bir, evet, veriyorsunuz. bir sertifika mı veriyorsunuz? Evet, sertifika veriyoruz. yani evet. O hatta böyle bir şey de var, e, belli bir formu var. Formu var yani, mı? tebliğde onun resmi var. Aslında ha, o kadar sağlama aldınız yani. Prestij <gülüyor> pre <gülüyor> bakımından önemli. Son derece yani önemli bu, tabii. bu belgeyi alan arkadaşlar... ...mühendislikte bir üst... ...kademede... ...belli bir kademeye geldiklerini... ...göstermiş oluyorlar. Prestij <gülüyor> pre bakımından da çok önemli. E Umarız... ...bu e yani daha da gelişir. Aslında tabii... ...her zaman bunu söylüyorum. Bunun mühendislikte ve inşaat alanında teknik bütün teknik alanlarda bu işin esası yetkin mühendislik sisteminin getirilmesidir. Yetkin mühendis sistemi bir altyapı meselesidir. Ciddi temel altyapı sorunudur. Bunu, Özel bir eğitim... bunu Türkiye maalesef çözemedi. Evet. Biz meseleye biraz yukarıdan çözüm getirmek zorunda kaldık. Çünkü yüksek binaları mesela yüksek binalar içinde binlerce kişinin yaşadığı, çalıştığı binaları Bugün ehil olmayan insanlar yapıyorlar. Yani bakın bu çok ciddi büyük bir risk kaynağıdır. Bütün amacımız bizim bunları önlemek. Dolayısıyla şimdi bu o, gözetmenler gözetmenlik belgesinin verilmesi için de çok ciddi ve sıkı kriterler var. Yani beş grup kriter var. Onlara göre teker teker değerlendiriliyor. Onun için yani herkese başvuramıyor çünkü bunların bunları... akademide de bir karşılığı çıkacaktır mutlaka değil mi hocam yüksek lisans gayet çünkü mesela olarak... yüksek lisans ve doktora çalışmanız varsa bu evet. konularda ilave puan alıyorsunuz. Evet. Tabii. Var mı? Bu... TÜBİTAK ee, tabii, tabii şu tabii. anda halihazırda var gayet olan. Gayet, tabii, evet, gayet, tabii, gayet. Evet. Gayet tabii. Yayın yaptıysanız mesleki alanda özellikle öz... ilave puan alıyorsunuz. Aslında 5 temel kriter var. Bir tanesi e, işte eğitim ve e, master doktora vesaire yayın kriteri mesleki deneyim tabii en önem verdiğimiz bu alandan yap, yaptığı projeler evet. yaptığı hesaplar kitaplar vesaire onların bütün detayları inceleniyor. Atabiliyor muyum? Ondan sonra genel mesleki e, deneyimi beş ayrı kriter bu şekilde deneyleyen her birinin bir puanı var bu puanların toplamının da belli bir alt sınırı var. Her bir alandan da alınabilecek maksimum minimum puanlar var. Yani ne çok az olacak dedi bütün puanları da bir alandan alamazsınız yani belli. Onlar iyi dikkatlice hazırlandı. Şimdilik iyi yürüyen bir sistem. İleride daha da eğer problemler çıkarsa... ...yani bilemeyiz tabii. Çünkü ilk tabi Bir de onun için uygulamaların Bu uygulamada abi. gelişmelere göre bunlar... ...iyileştirilir, değerlendirilir. İyi niyetli uygulama meselesidir. Fakat genelde iyi bir kabul gördü Türkiye. Belediyeler memnun. Yani dediğim gibi piyasa çok... ...durgun olduğu için daha pek... ...şey yapamıyoruz. Hissedemiyoruz, göremiyoruz ama... Aldığımız tepki, ilk tepkiler çok olumlu. Evet, bu çalıştayda da tabii ki e, tabii gelecek bu olan... bu şey için, bu binalar için. Binalar yani. için. Ama bunlar bu alanlarda da mutlaka olması lazım. Çünkü bu sözüne ettiğim köprüler, tünellerle ilgili vesaire aslında bunlar artık bayağı özel konular haline geldi. Tabii. Buralarda uzmanlık tabii. çok öne, öne çıkıyor. Evet. Evet. Ee, hocam, önümüzdeki hafta bayram. Evet. Onun için dinleyicilerimizin bayramını şimdiden kutlamamızda evet, yarar var değil mi? Bütün dinleyicilerimizin bayramlarını kutluyoruz. Mutluluklar, ailece mutluluklar diliyoruz. Evet, sakin bir bayram olur diye umut ediyoruz. Evet. evet e Hepinizin bayramı kutlu olsun efendim. Hocam çok çok teşekkürler. Rica Sağ olun. Açık Radyo 94.9'da bu hafta... ...Altın Saatler programında... ...Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte... ...sizlere... ...iki önemli... ...gelişmeyi aktardık. Birisi bu... ...altyapı tesisleriyle... ...ilgili yürütülmekte olan... ...yönetmelik çalışmaları. Diğeri de tasarım... ...gözetmenliği konusunda verilmiş olan sertifikalar diyebiliriz artık 10 tane evet. sertifikalı uzmanımız var. Evet efendim gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için